Akıbetimizden emniyet içinde değiliz. Ama emniyetimize delalet eden, aynı kökten gelen bir yanımız var bizim. İmanımız var, müminiz. Bu mümin sıfatını kullanarak Hazreti Mü'mine sığınıyoruz. Bizde ona inanma manasına gelen mümin, onda ise inananlara emniyet veren manasına gelen bir mümin. El-Mü'minul-Müheyminul-Azizul-Cebbâr-ul-Mütekebbir. Evet, işte bunlar bizim için kurtulmamız adına birer simit de demeyin yani. Yerinde kadırga olabilir, yerinde sefine nuh olabilir, yerinde bir tayyare yerinde de tam cehenneme yuvarlanacağımız, yuvarlanacağımız demeyeyim ne melazım belki. Siz hiç yuvarlanmazsınız. Semtene de sokulmazsınız. Allahumma <gülüyor> Yuvarlanacağımız anda bir bile ayaklarımızın altında bir pek gibi verir. Fırlarız mardı ilahi ufkuna. Firdes. Allah'ın bileceği şeyler. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَهُ Görür onu. Allah öyle buyurmuş. Ne buyurmuşsa o olur. Muhterem efendim, bazı kişilerin ve bazı çevrelerin size ve iyi insanlara gün geçmiyor ki, gazete, televizyon ve internet gibi medya vasıtalarıyla veya başka mahfillerde saldırmaları moralimizi bozuyor. Zihnimizi çok meşgul ediyor. Bir şey yapamayınca da çok üzülüyoruz. Neler tavsiye edersiniz? Ehli dünyanın, ehli küfrün, ehli dalaletin, ehli imanı öteden beri ticavüzleri, saldırıları, halihlendi olmaları mütarif bir konu. Hiç değişmemiş. Yani şeytanla Hazreti Adem arasında başlamış bu mesele. Düşmanlık değişik dönemler itibariyle biraz daha kızışarak gelişmiş. Bazı dönemlerde Enbiya İzam'ın neşrettiği nur sayesinde zulmet biraz daha, zulmet dilimleri biraz daha daralmış. Karanlıklar biraz daha daralmış. Şeytanın tesir ufku biraz daha daralmış. Girmek için çok zorlamış. Fitne ve fesat için çok zorlamış. Peygamber dönemlerini bile. Yalancı peygamberlerle karartmak istemiş, insanların içine girmiş. Esvedül Ansi'nin ruhunda şeytan var. Bu şeylere Türk ezdaptta şeytan var. Şeytanın dediğini yapıyorlar. Yani günümüzde satanistler farklı bir zaviyeden nasıl şeytanın vesayetinde hareket ediyorlar. O emretti öyle dedi. Ona muhalefeti demem ben falan diyorlar. Kendini damdan at diyorlar. İşte değişik dönemlerde yani. Şeytanın insanlara vesvese vermesi, tesvilatta, tezyinatta bulunması da bu da biraz şartlara göredir. Buna da konjektürel diyebilirsiniz yani. Belli bir dönemde insanın içinden insanı fitler, fit sokmaya çalışır. Belli dönemde de böyle yapar. Belli dönemde husunun mahfiller tertip edilir, hafleler yapılır şeytan adına. Ben isimlerini vermeyeyim de böyle din dişi değişik organizasyonlar var. Bazıları para psikoloji yoluyla, bazıları daha başka yollarla böyle. O şeytan atmosferinde hep bir şeyler yapıyorlar. Bunlar şeytanın insan üzerindeki tesiri. tesirini ölçüdedir? Efendimiz bir tezyindir, bir tesvildir diyor. Fakat hafife almamak lazım yani. İnsanın vesvese alanını aldığı zaman bazen insan kendini kurtaramayabilir onda. Evet ne şeytan ölmüştür ne de o şeytanın avenesi ölmüştür. Onlar devam ettiklerine göre enbiya izama karşı şeytanların ve şeytan avenesinin tavrı neyse bundan sonra da devam edecektir. Yani bir meseleye temelde böyle bakmak lazım. Favus mefislu oyunu devam ediyor diyorum ben Göte'nin ifade tarzı içinde. Kıyamete kadar da devam edecektir bu. Göte romanın sonunda dediği gibi bu oyun bitmemiştir. Galebe kimde olacak belli değil. Öyle anlaşılıyor ki hadis şeriflerin, kitabı ı Finir'deki hadis şeriflerin ve müslümi şerif hadis-i yeryüzünde Allah Allah diyen kalmayınca kıyamet kopacak. Demek ki söz Mefisto'da bitiyor. Sonunda arzın hikmeti vücudu kalmıyor. Yaratılış Hikmetine göre artık bir şey ifade etmez hale geliyor. Allah da Celle Celaluhu Üstad'ın ifadesiyle bu sayfayı kapatıyor, başka bir sayfa açıyor diyebilirsiniz. Bu açıdan belki saldıranların hepsini bir şeytan gibi görmek doğru değil. Fakat hepsinde şeytanın bir vesvesesi, bir tezini, bir tesvili olabilir. Hz. Yakup Aleyhisselam'ın Yusuf ve Bünyamin'in dışında, Esbat, diğer çocukları, onların peygamber oldukları da söylenir. Fakat çocukluk dönemlerinde bir cinayet işledikleri de muhakkaktır. O mevzuda en yumuşak davranan Yahudi oluyor. Belki de ona bina, Yahudilik adı yani onların, Hz. İsa'nın evlatlığının din adına bir ünvanı olarak devam ediyor. İşte Hz. Yusuf'u kuyuya atıyorlar yani. Burada o kötülüğü yapıyorlar. Vicdanları hiç sızlamıyor onların. Demek ki böyle kepesi çok sağlam olduğu, peygamber evinde olduğu, saanak saanak vahiyle her zaman yıkandıkları bir atmosferde bile bu türlü şeyler olabiliyor. Yani yıkanan insanların atmosferinde bile bu türlü şeyler olduğuna göre zamanla bazı dini bilen insanlar bile, belki bazı alimler bile Belki bazı müteşeyihin bile şeytanın yaptığı şeyleri yaparlar. Yani ehl-i imanın aleyhinde olabilirler. Bu da olur. Dolayısıyla taarruz ve tecavüz dairesi biraz daha genişlemiş olur. Nefsi emmare dairesinden alın da böyle insi ve cinli şeytanların veya onların tesirinde hareket eden ne ile Gıpta ile, ne ile hasetle, ne ile? kinle, ne ile nefretle, ne ile Bağ ile işte bu Kur'an-ı Kerim'de insanları sapıklığa sevk edebilecek mesavi ahlaktan pek çok şeyler var. Bahsettiğim kelimeler içinde ifade ediliyor bunlar. Bunlarla insanlara kötülük yapmak isteyeceklerdir. Eğer bunu bir realite olarak böyle kabul etmezsek, belki üzüntümüz biraz daha artar. Afaganlarımız buradan strese dönüşür. Çok ciddi böyle iç rahatsızlıkları, Bizi gerçekten yatağa düşürecek anguazlar yaşamaya başlarız. Vaka imanı çok mukavemetli insanlarda da olabilir yani. Herhalde Hz. Davud kendisine isnatta bulunulduğu zaman ellerini tabuta koyduğu orada kendinden geçti belki. Çünkü çok kötü isnatta bulunmuşlardı. Ayşe Validemizin hastalanıp yatağa düştüğünü çok iyi biliyoruz. İftira ettiler. Efendimiz ona inanmadı Sema'nın o mevzuda kararı belliydi. Sahabe-i Kiram'dan bir iki çocuğun inanması bertaraf edilecek olursa, Ansar'da muhacirin Ritmanullah-i Teala'nî Mecmai'nin iffetinde ittifak halindeydiler. Ve onların hepsi vahiy. اِنَّ الَّذ۪ينَ جَاوَبِ fikus اُسْفَةٌ مُنْكُمْ لَا تَحْسَنُ اُشْرَنْ لَكُمْ وَلَا Ayet-i nazil olunca biz zaten böyle biliyorduk. Böyle biliyorduk. Dediğimiz gibi çıktı demiş ve sevmişlerdir hepsi, tefessüm etmişlerdir. Ama validemiz yatağa düştü. Günlerce yatakta konuşamaz hale geldi. Hatta kendi kendini ifade ederken diyor ki, Efendimiz de ya Ayşe deyince ben de dedim ki ne diyeyim ben artık Yusuf'un babası gibi dedim. O hani... اِنَّمَا اَشْكُبَ الس۪ي بَحُزْنِ اِلَى اللّٰهِ diyor. Yakub Aleyhisselam, Yakub Aleyhisselam'ın adını unuttum diyor be. Bu bir şok tesiri yapmış validemiz de. Bana göre validemiz dirayetin, kiyasetin, ferasetin, fetanetin kahramanıdır. İrade insanıdır tamamen. Çok soğukkanlıdır. Onu yatağa düşünen bir hadisi oluyor yani o dönemde. Ve işin başını çeken de çağımızda olduğu gibi bir kısım münafıklar yani olmayacak şeyler. O gün İbn-i her dönemde İbn-i vardır. Hz. Ali bir yere koyan İbn-i Sebel'ler vardır. Her devirde İbn-i Sebel'ler vardır. Yükseltirler insanları. Sonra kendi yükseltmelerini işte bir daha şeye, onun karşısında olup, onun yükselttikleri adamı yere vurmak için bu defa da aksini iddia ederler. Hep olmuştur, ola gelmiştir. Hz. Ali'ye ilah demek küstahlığını ortaya koymuştur adam. Bütün bunların hepsi bu düşmanlıkların arkasındaki sayıklardır yani. Temelde küfrün imana karşı tavrıdır, dalaletin yakine karşı tavrıdır, istikamete karşı tavrıdır, zulmün mazluma karşı tavrıdır. Dolayısıyla bunların kesileceğine ihtimal vermemek lazım. Devam edecek. Bugüne kadar devam ettiği gibi bundan sonra da devam edecektir. Şimdi bütün bunlar karşısında bize düşen şey sabırlı olmak, mukavemetli olmak. Bir başta şu mülaaza bence bizi rahatlatacak bir mülazadır. İhtimal ki Cenab-ı Hak bize lütfettiği lütuflar ölçüsünde ona karşı konumumuzun Hakkını veremiyoruz. Konumuza göre bir duruşa geçemiyoruz. Dolayısıyla cenab Hak tedip ediyor. Eğer başınıza koyacağınız bir külah münasebet içinde ona göre münasip bir şekilde koymadığınızdan dolayı bile birinin, büyük bir zatın beyanına göre şefkat tokatı yiyorsanız şayet, imamlık esnasında işte sarığınızdan dolayı bir şefkat tokatı yiyorsanız şayet, eee Bizim işin doğrusu aklımıza gelen çok şeyler var. Belki hayalimizi işgal eden çok şeyler var. Tasavvur dünyamızı gelen, istila eden, işgal eden çok şeyler var. Bunlardan dolayı şefkat tukatı yememiz mukadderiz. Çok görmemek lazım. Bu açıdan da demeliyiz ki biz kaderin mahkumuyuz. Fakat ehli dünyanın eliyle kader bizi tedip ediyor, tevzi ediyor ama fakat biz buna müsaakız. Onun dediği gibi ben senin şefkat tokatlarına müstehaktım. Çünkü imana ve Kur'an'a hizmeti maddi manevi terakkime alet etmekliyimmiş diyor orada. Şimdi imana ve Kur'an'a hizmeti ben manen terakki edeyim, cennete gireyim. Bunlara bile alet etmeden dolayı insan kulağa çekiliyorsa, de mi falan deniyorsa bizim yaptığımız, yapmayı düşündüğümüz, tasavvur ettiğimiz, tağyüle ettiğimiz şeyleri düşünün. Sonra da başımıza gelen şeyleri düşünün. Allah'ın başımıza bu salak kıldığı bu şeyler demek ki bizim için birer arınma kurnası oluyor. Bizi arındırıyor ki oraya kirli gitmeyelim. İstemez misiniz yani kabre gittiğiniz zaman çok şükür sırtınızdan bütün yükleri atmış, arınmış olarak gidesiniz. Vaka Dünyada da Rabbena etina fi dünya hasene ve fil ahiret haseneten deriz yani. Allah'ım dünyada da, ukbada da bize hasene ver. Dünyada da, ahirette de akibetimizi bizim güzel et. Hep güzel neticeler, güzel sonuçlarla karşılaşalım deme hakkımızdır. Ve bu tavsiye ediliyor. Allah'tan bunu isteyebiliriz. Fakat muradi ilahi önemlidir. Allah Celle Celalu bazı kirlerimizi, bazı levsiyatımızı, bazı hatalarımızı temizlemek için, bizi arındırmak için, burada ehli dünyanın zalim eliyle bizi teyzih ediyor, arındırıyorsa, onu da bir yönüyle Allah'ın bir lütfu görmek lazım. Sonra mevsimi gelince Allah Celle Celaluhu onları da cezalandırır. Öyle bir cezalandırmayı, hele ahiret cezasıyla cezalandırmayı biz kendi vicdanımızla istemiyoruz onu. Allah canınızı alsın ve sizi cehenneme sürüklesin demiyoruz kimseye. Demeyeceğiz yani. O da kararlıyız. Ama Cenab-ı Hak zalimlerin, kafirlerin, hainlerin keydinden, mekrinden, fitnesinden, fesadından, itiyavından, buhtanından, kıskançlarından bizi siyanet buyursun, masum ve mahfuz eylesin. Diyoruz. Onları müstehak olanların başlarına çevirsin havaleine vele aleyne. Allah'ın başkalarının onların başına, bizim başımıza gelmesin. Bu da bizim hakkımızdır. Allah'tan güzellikler istemek Allah'ın bize tanıdığı bir haktır. İsteriz. Allah üzerinde bir hak değil de bize demi hakkı tanımıştır. Sonra onu isaf etmek, etmemek onun bileceği şeydir. Bir yani meseleye böyle yaklaşmak lazım. İstikakımız var. Müstaakis ki hak böyle yapıyor. Madem onun en başta gelen isimlerinden biri haktır, onun yaptığı her şey de haktır, öyleyse başımıza gelen şeylerde bir haksızlık yoktur, istihkak vardır. Burada haksızlık yapan varsa o da başkalarıdır, başka insanlardır. Onların eliyle bizi teyzi ediyor. Onlar bize zulmediyorlar. اَزْظَالِمُ Zalimü اللّٰهِ يَنْتَقِمُ بِهِ اللّٰهِ مَا يُنْتَقَمُ Zalim Allah'ın onlarla intikam aldı. Bir zalimce kılıçtır. Allah onunla intikam alır. Sonra döner, ondan da intikam alır. Ona da gönlümüz hoş olmasın. Yani size kötülük yapmış. Başka bir yerde bir trafik kazasında gitmiş. Bir de arabasının içinde yanarak, cayır cayır yanarak ölmüş. Siz mümin vicdanlarınızla, müslim vicdanlarınızla böyle bir halse karşısında. Sevinç duyacağınızı ihtimal vermiyorum ve sevinç duymamalısınız böyle bir şey karşısında. Çünkü o bir yönüyle size yaptığı fenalığa karşılık mukabeleyi bil misilde bulunma gibi bir şey olur. Biz onu istemeyiz. Kur'an-ı Kerim o mevzuda bize onu bir yönüyle belki adaletin gereği olarak diyor. Feyin al kap'tun faa ki bu bir mislima okuptun bi. Eğer illa onları tezliye edecekseniz Vele küfür kısası hayatının kısas ölçüsünde onlara size yaptıkları ölçüde mukabelede bulunun. Siz de öyle ikab edin onlara. Vele insabar tümle vakirun isabirin. Ama daha hayırlı bir şey söyleyeyim ben size diyor kuran ı Kerim. Eğer hiç mukabelede bulunmaz sabrederseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Çünkü ahkemül hakimin Allah var. Okumuyor muyuz namaz suresi dediğimiz Türkler derler, başkaları demez. Namaz Suresi Tin Suresinde Eleyse Allahu Behkemil Hakim'in Allah hakimler hakimi değil mi diyoruz. Hem Hazreti Üstad'ın çok sık okuduğu Cevşen-i Kebir'de sizin de okuduğunuz Ya Hakemel Hakim'in diye sığınmıyor musunuz ona? Ya Hakemel Hakim'in, Ya Adlen Adilin, Ya Sıka'sı Ey doğrular doğrusu, ey adiller adili, ey hakimler hakimi. Sana sığınıyorum diye sığınmıyor muyuz ona? Öyleyse o teyzi edeceklerini teyziyesiz bırakmaz. Niye biz isteyeceğiz yani? O işin talibi olacağız. Madem öyle bir vekilimiz var, bence o vekile güvenmek lazım. Hasbunallahu enîmel vekil demiyor musunuz? Allah bize kafidir. O ne güzel vekildir. Allah la ilaha illa Allah bana kafidir. Ondan başa mabudu bil hak, maksudu bil istihgat. Yoktur. Aleyhi tevekkaltu ve ile Ona tevekkül ettim ve ben ona inabede bulundum. Ona döndüm, ona yöneldim. Şimdi bu da bizim için önemli bir şey. Neyin, nereden geldiğini, kimin vasıtasıyla geldiğini ve biri tarafından görüldüğünü bilerek zannediyorum. Yani sırtımızda bir dağ olsa, sonra tutsalar o dağ, bir dağ, bir dağ vursalar meseleyi sırtımızda bir dağ gibi hissetsek, bu mülahazalarla o hafifleyecek birdenbire kendimizi ferah, feza bir iklimde hissedeceğiz. Elbette sarsılırız yani. Elbette Ayşe Validemiz gibi yatağa düştüğümüz de olabilir, hafakanlara girdiğimiz de olur. Fakat biz bir şeye müptela olduğumuz zaman reçetemiz de burnumuzun dibinde hemen hazırdır. Kur'an'a müracaat ettiğimizde Resulullah'a müracaat ettiğimizde sallallahu aleyhi ve sellem büyüklerimize müracaat ettiğimizde hemen bir reçete ile karşı karşıya kalırız. Şunları söyleyin, büyülü gibi bir şey birdenbire sizin canınız, kan, canınızı kırtlağınıza getiren o şeylerden birdenbire verirsiniz Ne stres kalır, ne cinnet kalır, ne de anguaz kalır Allah'ın inayetiyle. Biraz sonra kendi kendinize tebessüm edersiniz. Çünkü biz meselenin bunlardan daha ağırı başımıza gelse, katlanmaya, o işi başımıza açanlara beddua etmemeye karar vermişiz. Bizi öldürseler bile, onlara o türlü şeylerle mukabelede bulunmayacağız. Biz bir şehit olarak ahirete gideceğiz. Allah şehitlerin sevabıyla bizi şereflendirecek. Hz. Hamza ile beraber, i̇bn Caş ile beraber olmayı arzu etmez misiniz? Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'le Hazreti Osman'la beraber olmayı arzu etmez misiniz? Ey yol oradan geçiyorsa bence katlanım biraz daha. Enbiya izamla ash olmayı düşünüyorsanız şayet eşeddun nas ve lan el enbiya, emsel fel emsel. Belanın en çetini, en altından kalkılmazı enbiya izamın başına gelendir. Onların başına gelir diyor. Sonra da derecesine göre evliyaya, asfiaya, ebrare mukarrebine gelir. Bu da meselenin bir diğer yanıdır. Bilmek lazım bunu. Bir diğer mesele de burada şunu da edeyim İmana ve Kur'an'a hizmet edenler üzerinde duruyorlar. Belki ehli dünya kendilerine göre bir şey ifade ediyorlar. Ben bizim hizmetimizin arkadaşlarımıza bakan yanı itibariyle hafife alınmasına rıza gösteremem. Dünyanın dört bir yanında pek çok fedakar arkadaşlarımız, en büyük fedakarlıklara katlanarak Allah'ın izniyle, inayetiyle hizmet ediyorlar. Eskiden 14 asır seyahat yaparak bizim konularımıza misal bulmak için sahabe devri, tabi'in devri, tebe'in tabi'in devrine gidiyorduk. Allah ebeden onlardan razı olsun. Fakat acaba onlarla bitti mi her şey? Yani günümüzde o türlü insanlarla karşılaşma mümkün değil mi? Günümüzde de olamaz mı? Olur yani. Onlar aslı ise... Günümüzde de ferileri vardır. O asılların iz düşümleri vardır herhalde. Dolayısıyla onlar da onlara tabidir yani. O düz şekillerin düz gölgeleri vardır günümüzde de. Bir şeyin şekli neyse gölgesi de olur. Aynı davaya talipsiniz. Aynı mefkurenin benderlerisiniz. Aynı davanın dilbestelerisiniz. Bu açıdan kendi içinden yani örnekleri böyle bir hareket dünyanın dört bir yanında hizmet ediyor. Elbette ki bunu takdir edeceğiz buna karşı, efendim, hiçbir şey olmuyor diyemeyiz. Fakat ehli dünya bazı şahıslarda görüyor bunu. Umum, bir millete mal olmuş ve bir millet tarafından yapılan, temsil edilen, hem bugünün hem de geleceğin yüzünün akı sayılabilecek, tarihin bir kısım karanlık sayfalarında belki, aklın ifadesi olabilecek güzel aktiviteler. Bazıları bunları bazı şahıslara mal ediyorlar. Burada da haksızlık yapıyorlar. Samimi, övüzlü niyetli olsalardı iştahat hatası deyip bir af mahmili bulunabileceğini de ben burada ifade edecektim. Çünkü iştahat da af meselesi de mevduzdur. Fakat onlar iştahat hatası değil de milimi milimine isabetli bir şey yaptık diyorlar yani. Doğru bir şey yaptık, üzerine geldik diyorlar. Bu da meselenin bir yanı. Burada benim arz edeceğim şey bu değil esasen. Bir hizmet yapıldığını zannederek burada o hizmetin üzerine geliyorlar. Neden Enbiya-i İzam'ın üzerine gitmişler yani? Hiç affedememişler onları. Neden Hazreti Zekeriya'yı erre ile bir testere ile biçmişler? Neden Hazreti Yahya'yı öldürmüşler? Hristiyan telakkisine göre neden Hazreti Mesih berdar etmişler? Bize göre öyle değil. Bize göre varaufuki <gülüyor> ileye buyuruyor Allah. Seni kendimize kaldıracak, yükselteceğiz. Onların elini sana dokundurmayacağız." diyor. Neden efendimize suyu kaste bulunmuşlar? Neden mağaranın etrafını sarmışlar? Bir şey ifade eden insanlara öteden beri hep böyle yapmışlar bunu. Bu açıdan da bu heyete bu hareket içinde bulunan fertler kıme terbiyeleri ne olursa olsun bunların üzerlerine gelinliğine göre bir yönüyle düşman topları, bunların bulunduğu yerleri, tabi yerlerin mevzileri dövdüğüne göre, söz düellosu hep bunların etrafında cereyan ettiğine göre, demek ki bir yönüyle şeytanın endişe duyduğu bir şey var burada. Ehli dalaletin, ehli küfrün endişe duyduğu bir şey var. Öyleyse burada müminleri sevindiren bir şey olmalı. Ve müminler buna sevinmeli. Bence üzerlerine gidilmeyen insanlar akıbetlerinden endişe etmeli. Demek bizimle onlar arasında bir hayti ussat var, bir münasebet var ki, hoş görüyorlar bizi. Biz dünyayı hoş adına kucakladığımız halde, bunca üzerinize gelme, üzerimize gelmelerin altında demek bir şey var yani. Demek ki küfre zıt görüyorlar bunu, dalalete zıt görüyorlar. Demek tersliklere, aykırılıklara zıt görüyorlar bunu. Ondan dolayı geliyorlar. O zaman durduğunuz yerin ve duruşunuzun isabetli olması açısından da bana bir ölçü gibi geliyor. Hz. Musa Mısır'dan ayrılıp Eyke'ye gitti. Haşa ve kella aynı tabiri de onun için kullanabilecek misiniz acaba? Hem de ben o tabiri kullanmıyorum onu. Kur'an kullanıyor ve kendi diyor. min مِنْكُمْ mahif مَحِفْتُكُمْ Korktum kaçtım diyor sizden. Açıktan açığa söylüyor. Niçin yani Hazreti İsa'nın evinin etrafını sarıyorlar? Neden Hazreti Zekeriya'ya kötülük yapıyorlar? Neden Hazreti Yahya'ya ya kötülük yapıyorlar? Neden Hazreti Davud'a iftira ediyorlar? Neden Hazreti Süleyman'a kafir diyorlar? Diyor açıktan açıa. Neden efendimizin evinin etrafını sarıyor? Öldürmeye teşebbüs ediyorlar. Kur'an diyor: "Ve yemkurubikellezine kafarû lisbitûk ev yaqtulûk ev yuhricûk ve yemkurûne ve yemkurullâh." Derdest edecekler. Mekir yapacaklar, bağlayacaklar seni ve öldürecekler diyor. Buna ant içmişler diyor. Niçin ona yapıyorlar? Neden bunları yerinde duran, sessiz duran bir iş yapmayana yapmıyorlar? Öyleyse bence sessiz tutturup sessizliğiyle başkalarına şirin görünenler esas akıbetlerinden endişe etmeliler. Biz başkalarının içine endişe salmamakla mükemmeliyiz. Hüzurun, hoşgörünün, sevginin temsilcisi olmakla mükellefiz. Kötülük yapsalar bile iyilik yapmakla mükellefiz. Ama başkalarının tavırlarını, davranışlarını belirleme meselesine gelince peygamberin üzerine giden insanlar sizin üzerinize de gelmişler. Bence ondan çok endişe duymamak lazım. Endişeyi varsın başkaları duysunlar. Demek ki bir şey var, sizde bir şey görmüyorlar. Hz. Bediüzzaman'ın neşet ettiği dönemde hiç rahat bırakmamışlar. 28 sene çekmediğim eza, görmediğim cefa kalmadı. Divan harflerde bir cani gibi muamele gördüm. Bir serseri gibi memleket memleket sürgüne gönderildim. Aylarca ihtilattan men edildim. Diyorsa şayet, bence aynı şeylere maruz kalmayan, ben akıllıyım, aklımla hareket ettiğimden dolayı bunları savuyorum diyen insanlar akıbetlerinden endişesinler. etsinler. Eğer onların da bir şey yaptıklarına ehli dünya inansa onlardan üzerine gider. Bir şey yaptıklarına inanmadıkları için boşver, bunlardan bir şey olmaz diyorlar. Sizin dünya çapındaki hareketiniz Türk milleti adına hoşgörü, diyalog ve serbest dolaşım açısından çok önemli bir ortam, bir atmosfer hasil ettiği için üzerinize geliyorlar. Bundan sonra da gelecekler ve siz bundan endişe duymamalı. Bunu ahiret hayatınız adına bir kredi olarak kabul etmezsiniz. Bir şey var ki üzerinize geliyorlar. Bir cever var ki üzerinize geliyorlar. Demirci dükkanında çok soygun olmaz. Altın, gümüş, mercan, inci varsa bir yerde onun üzerine giderler. Haramiler onlara karşı kötülük yapmayı düşünürler. Bu bakımdan endişe duymamak lazım. Varsın olsun demek lazım. Hep tekrar ediyoruz. Gelse Celalinden cefa, Yahut Cemalinden vefa. İkisi de cana sefa. Senden o hem hoş hem bu hoş. Lutfunda hoş, kahrında hoş. Belalar, musibetler, insanın üzerindeki yırtık pırtık elbiseler gibidir. Ona bakmamalı. Esasu elbiselerin altındaki kameti bağlaya bakmalı, edaya bakmalı, endama bakmalı. İnsanlar üstteki yırtık pırtık elbiseye bakıp insana kız vermezler ve kızlarını öyle bir koca aramazlar. Kocalar da öyle yırtık pırtık elbiseye göre tercihte bulunmazlar. Belki onun altındaki edaya endama bakarlar. Öyle siz de bence gözünüzü, bu tabirler Mevlana Hazretlerine ait, gözünüzü bence edaya endama kamete, kamete dikmelisiniz. Görkeme dikmelisiniz. Gökçekliğe dikmelisiniz. Tercihinizi o istikamette kullanmalısınız. Endişe duymamalısınız. Evet yapacaklar. Bütün bu mülazalar zaviyesinden bakınca oluyor, olacak. Bundan sonra da olacak belki. Fakat biz de ona göre durumumuzu değerlendirecek Allah'ın izniyle yerimizde durmaya çalışacağız. Ya eyyühellezine amen usbiru Ey iman edenler sabredin ve sabiru birbirinize sabır tavsiyesinde bulunun ve rabitu mürâbı tuta bulunun. Tehlike noktalarına kendinizi bağlayın, adanmışlık ruhuyla, adanmışlık ruhuyla dine bağlanın ve dini ilah etme istikametinde çalışın. ve kullâh, takva daireti içinde bulunun, lealleküm tüflühün ta ki böylece kurtuluşa ermiş olasınız diyor. Buna karşı müstehane kalamayız. Kur'an bir yerde sabr diyorsa, sabrı gerektirecek bir şey geliyor demektir başınızda. Onun için ehli tahkik Allah'tan sabr istemeyi men etmişlerdir. Sabr isteme demek evvela bela ver, sonra da bana katlanma gücü ver demektir. Allah sabredin diyorsa, Allah sabredin dediği muhataplarının başına bir şeyler gelecek demektir. Ve demek ki sadece şahsi sabretme meselesi de yetmeyecek bir yerde. İkinci emriyle buyuruyor ki, sabır mevzunuzda birbirinize destek olun. Birbirinizin kuvve-i manevyesini takviye edin. Boşver, bu da geçer yahu deyin ve geçeceğine inanın. Ondan sonra kendinizi o yüce davaya adayın, siz birer mefkure insanısınız. Takva dairesine girin, Allah'a yakın durun ve böylece kurtuluşa erin. Bazen bu kurtuluş ta dünyada başlar, onu yaşarsınız. Bazen de bütünüyle, ahirette zuhur eder. Öyle de olsa, öyle de olsa siz kazançlı sayılırsınız Allah'ın inayetiyle. Sen kısa bir soru sordun, ben uzunca givezelik yaptım Allah'a Ama Bir şey daha diyeyim de, başımıza bir şey gelmiyor bizde. Allah'ın Allah başımıza bir şey gönder. Hayır öyle bir şey yok. Biz her gün diyoruz ki ben en çok diyenlerden biri sayılabilirim. Ya kadiyel haciyat, ya dafiyel veliyyat. Ey ihtiyaçları kaza eden Allah'ım, ihtiyaçlarımızın bütününü kaza buyur diyorum. Yerine getir. Ey belaları def eden Allah'ım, başımıza gelen gelmesi muhtemel gibi görünen belaları da def diyoruz. Dolayısıyla bela istenmez. Hacetlerin kaza edilmemesi de istenmez ihtiyaçlarımızı Allah'ın görmesini isteriz. belalarında da isteriz. Ben sadece bir münasebetle durduğu yerde rahat durup da böyle işte mağaraya çekilmiş. Başına hiçbir şey gelmiyor. Ben aklımla hareket ettiğimden dolayı bakın belaya maruz kalmıyorum diyenlere karşı çok küçük bir telmihle hafif bir göndermede bulunduk. O kadar evet. Bizim durduğumuz yerin sağlam olması lazım. O önemlidir. Durduğumuz yer sağlam olduktan sonra öyle de bir şey gelebilir, böyle de bir şey gelebilir. Ve biz onların her ikisini de gönül hoşnutluğuyla, gönül rahatlığıyla, gönül serinliğiyle de diyebiliriz, karşılarız Allah'ın izniyle. Allahümme erine hakka hakkam erin sunetim ve erine batıla batıla ve sunetim أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا فانصرنا على أدائنا كائنا من كان اللهم انصرنا على أعدائنا كائنا من كان في كل أنحاء الآلم لا سيما في ممالكنا آمين وصلى الله على سيدنا Füzulü bir an belai, dertten eyleme cüda ben ediyor ama şairce bir istek yok. Alvar İmamı da derman arardım dertime Dediler derttir dermanın senin. Dergahı dildare kurban arardım. Dediler kurbandır canın senin. Dışta ne kurban arıyorsun? Pazarlarda ne dolaşıyorsun? Pazar durduğun yer, pazarlananda sensin. Filan mı İslam ve Tellehu Lij Fehvasınca uzat boynunu, çal bu de. Senin elinle çalınsın o kuşak, canım Şikayet eden de var yani.